Eser. Vadi'deki Zambak Barsak Çaresiz isteğini yerine getiriyorum. Bizi sevdiğinden çok bizim kendisini sevdiğimiz bir kadının üzerindeki etkisi her zaman sağduyu kurallarını unutturacak kadar kuvvetlidir. Sevdiğimiz bir kadının alnında bir kırışığın belirdiğini görmek, en önemsiz bir red cevabının tesüre boğduğu dudaklarındaki o somurkan ifadeyi gidermek için mucizeler yaratarak mesafeleri aşar, kanımsaktır. Geleceğimizi feda ederiz. Bugün geçmiş hayatımı öğrenmek istiyorsun. İşte ben de sana onu anlatıyorum. Yalnız şunu bil bilkinler talih, senin bu isteğini yerine getirmek için... ...bugüne kadar dokunmaktan çekindiğim bir takım acı ve iğrenç hatıraları çiğneyip geçmek zorunda kaldım. Fakat bazen mutluluk içinde benliğimi kavrayan o ani ve uzun tahayyül anlarından kuşkulanmak neden? Dalgın olduğum zamanlar sevilen kadınlara mahsus o sevimli öfken neden? ...mizacımdaki gelişmelerin nedenlerini bile sormadan... ...bu çelişmeleri kendine affettirebilmek için... ...benim sırlarıma ihtiyacı olan sırlar mı var? Velhasıl artık gerçeği keşfetmiş bulunuyorsun. Natali, kim bilir belki de her şeyi öğrenmen daha hayırlı olacak. Romanın kahramanı Felix'i... Geçmişte aşık olduğu ve onu çok etkileyen Bayan Morsov'la Lady Dudley'nin hatıraları meşgul etmekte... ...ve bu iki kadın hafızasında devamlı yaşamaktadır. Bir gün Natalie ile nişanlanan Felix, ona çocukluğundan itibaren yaşadıklarını anlatan bir mektup yazar. Roman, bu mektupla sondan başa doğru geriye dönüşlerle devam eden Felix'in mazisini anlattığı uzun mektup silsilesi niteliğinde devam eder. Merhaba sevgili dinleyenler, programımıza Balzac'ın tanınmış eseri Vadi'deki Zambak adlı romanından bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere Balzac'ın Vadi'deki Zambak adlı romanını tanıtacağız. Önce roman yazarının hayat hikayesini kısaca aktaralım size. Asıl adı Honor Balsa olan yazar 1799'da Fransa'nın Tor adlı kır bölgelerinden birinde bir avukatın oğlu olarak dünyaya gelir. Daha sonra soyluluk unvanı olan Dö takısını alarak adını Honor de Balzac yapar. Balzac, Katolik eğitimi verilen bir okula devam ettikten sonra annesinin isteği üzerine Paris'te hukuk tahsil eder. Balzac, mezun olduktan sonra yazar olacağını söyleyerek mesleğini bırakır. 1821 yılına kadar pek başarılı olmayan yazarlık süresi başlar. Böylelikle pek çok roman ve hikaye yazmaya başlar. Bu arada yazarlıkla birlikte yürüttüğü kitap yayıncılığını da devam ettirir. Matbaası iflas edince borçlarını annesi öder. Balzac çok ihtiraslı, paraya ve şatafata düşkün mizaca sahip bir kişiliktir. Bu yüzden hayatı boyunca birçok defa büyük borçluklarına girmiş ve iflasın eşiğine gelmiş biridir. Eleştirmenler onun bu yönünün onu daha çok yazmaya ve daha çok üretmeye sevk ettiğini söyler. Gece gündüz roman yazma çalışmalarına kendini verir. Bir süre sonra politikaya atılır, Fransız Millet Meclisi'ne seçilir. Bazakın yüzlerce eserinin içeriğinde yüzlerce insan portresi çizdiği de bilinir. Bağzak eserleriyle... Realizmin dahi bir müjdecisi olur. Onun eserlerinde en dikkat çekeni ise yazarlıkta olgunluk dönemini yansıtan vadideki zambaktır. Çünkü roman, Bazak'ın hayatıyla örtüşür. 1850'de kış aylarında Rusya'ya yaptığı seyahat ve çok çalışması 51 yaşındayken ölümüne sebep olur. Bazak'ın eserleri arasında başlıcaları Eugenie Grande ve Gorya Baba'dır. Diğer eserlerini ise şu başlıklar altında tasnif edebiliriz. Özel hayat sahneleri, taşra hayatı sahneleri, Paris hayatı sahneleri, askerlik hayatı sahneleri, politik hayat sahneleri, köy hayatı sahneleri ve felsefi tetkiklerdir. Bunların yanı sıra daha birçok eser, hikaye, piyes, mektup ilave etmek lazım gelir. Bazak'ın Vadideki Zambak adlı romanında olaylar kendisinden yaşça büyük olan kocasıyla mutlu olamayan ve bir kız bir de oğlan çocuğu sahibi Kont de Mersov'la aile çevresi etrafında gelişir. Aynı zamanda diğer önemli karakter olan genç bir erkeğin etrafındaki gelişmelerle devam eder. Bu genç erkek Felix de Van Dönis'tir. Bu aile çevresinde önemli kadın karakterlerden biri de Lady Darpli'dir. Vadideki Zambak romanındaki macera sayfa sayfa ilerler. Biz kısa bir zaman içinde yaşarken bazen bir ömrü, bazen de bir anı daha uzun bir zamanda algılarız. Romanı birkaç günde okuyup hadiselere ortak oluruz. Halbuki romanın yaklaşık 30 senelik bir zaman dilimini kapsayan bir anlatımı vardır. Bu sayfalar Balzac'ı Balzac yapan güzel, başarılı mekan ve tabiat tasvirleriyle doludur. Yazarın gözlem gücü, böylelikle bütün mükemmelliyetiyle karşımıza çıkar. Balzac eserlerinde ıstırabın yalnız psikolojik değil, aynı zamanda fizyolojik tarafını da inceliyor. Bu konuda yazar o kadar derinlere iniyor ki, insanın onu yalnız realist romançılığın değil, insan tahlilleriyle tıp ilminin bile bir çeşit öncüsü olarak kabul edeceği geliyor. Bu eser, realist çerçevede ele alınmasına rağmen, yine de romantizmin hislerini taşır. Çünkü Balzac, ...romantizmden realizme geçiş dönemi arasında yer alır. Bundan dolayıdır ki, Vadideki Zambak adlı romanın en belirgin üslub özelliği... ...karakter tahlillerinin fiziki özellikleri kadar ruhsal özellikleri olarak da çok iyi bir şekilde verilmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra, çevre tasvirlerini de kuvvetli bir şekilde yazar bize aktarır. Çünkü insanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisi vardır. Bazak insan tutkularını en yoğun şekliyle yansıtırken aynı zamanda olaylar ve kişileri tarihi ve toplumsal değerleri içinde verir. Romanda kendisinden genç eşine çok eziyet eden Kont Morsoff'un kişiliğini yazar, bakın nasıl anlatır. Nasıl biri olduğunu keşfetmeye çalışarak kontu seyretmeye başladım. Olsa olsa 45 yaşlarında bir adamdı ama 60'ına merdiven dayamış gibi bir görünüşü vardı. 18. yüzyıl sonunda kopan büyük fırtına onu iyice yıpratmıştı. Tepesi çıplak, başının etrafını raiplerinki gibi yarım ay şeklinde çevreleyen saçları, karalı grili yumaklarla şakaklarını okşadıktan sonra kulaklarının ardında sona eriyordu. Ağzı sert ve buyurucu çenesi düz ve uzun. Uzun boylu ve zayıftı. Davasına içten bağlı, siyasal öfkelerini belirtirken açık sözlü. Bir hiç yüzünden durmadan bağırıp çağırmalarını, dışarıdan hiçbir belirtisi görünmeyen bir takım ağrılardan şikayet edip durmalarını, yaşamayı berbat eden o doğuştan küskünlüğünü ve her yıl kendisine yeni yeni kurbanlar parçalatacak o zulm yapma ihtiyacını öğrendim. Her seferinde de karısının zayıf bir telini bulur, oraya basardı. Bu teli titretmeyi başardığında da... ...hiçlikten çıkardığı bu hakimiyet duygusundan özel bir zevk çıkarırdı kendi payına. Kont çocukları Jacques ve Madeline gibi bazen kendini naza çekerdi. Giderek anladım ki, M. de Mersov, en büyüklerinde olduğu gibi... ...en ufak olaylarda da uşaklarına olsun, karısına ve çocuklarına olsun... ...tıpkı bir tavla oyununda bana davrandığı gibi davranıyordu. Roman kahramanı Felix ise bebekliğinden itibaren annesinden uzak tutularak... ...daha çok bir bakıcının elinde büyütülür. Bir ağabeyi ve iki kız kardeşi vardır. Kardeşlerinin yaptığı yaramazlıkların cezasını hep o çeker. Bu durumu eserin bir yerinde... Açık açık uğradığım bu haksızlıklar, gururu, mantığın bu meyvesini... ''Ruhumda vaktinden önce olgunlaştırdı.'' diye anlatır. Annesine ise ''Annemin bana 20 yaşındaki delikanlıya pansiyondaki sefil çamaşırlarımdan, Paris'teki elbiselerimden başka bir şey yapmadığını söylersem ne kadar acınacak bir halde olduğumu anlarsınız. Yere düşen mendilini alıp kendisine verebilmek için odanın bir ucundan öbür ucuna koşacak olsam, bana bir kadının ancak hizmetçisine kullandığı soğuk bir tonla ''Mersi'' kelimesinden başka bir şey söylemezdi.'' kalbinde sevgimin dallarını sarmama elverişli müşfik taraflar olup olmadığını anlamak için onu derin derin incelemek ve izlemek zorundaydım. Hayat onun için yapılması gereken bir takım külfetlerden ibaretti diye anlatır. onların tahta dönüşünden dolayı Fransa'da büyük balolar düzenlenir. Felix bu baloların birinde gördüğü bir kadına aşık olur. Okumaktan ve çalışmaktan vazgeçer, her şeye kayıtsız bir ruh haline girer. Bu durumunu annesi fark eder ve onu dostlarından birinin şatosuna dinlenmeye gönderir. Baloda bir kez görüp aşık olduğu bu hassas kadının buraya yakın bir şatoda oturduğunu tahmin eden Felix onu arar bulur. İki çocuğu olan bu aileyle kısa bir süre sonra samimi olmayı başarır. Kocasıyla iyi bir tavla arkadaşlığı ve dostluğu kurduğu kadar eşiyle de kurar. Bayan Marsov'un evliliği ise çekilmez geçimsizliklerle doludur. Sık sık kavga ederler. Kont dengesiz hali yüzünden eşini devamlı azarlar. Her hatanın sorumlusu olarak gösterir. Bayan Morsov, zamanla kocasından görmediği dostluğu, anlayışı, koruyuculuğu ve sevgiyi Felix'ten görür. Zamanla bu genç adamın kendisine olan derin sevgisini hisseder. Bayan Morsov, Tanrı'ya olan inancının ortaya koyduğu değer yargılarına, ailesine ve çocuklarına bağlılığıyla ön plana çıkar. Romanda bu değer yargılarını daha çok yazılan mektupların içeriklerinden anlarız. Hele Kontes'in Felix'e yazdığı o uzun mektup ve diğerleri defalarca okunacak kadar yoğun edebi ve bir o kadar da güzel olduğu bilinen bir gerçektir. Şimdi bu uzun mektuptan bir bölüm dinleyelim. Dağınık bir halde tecrübelerimizi size devretmek üzere bir araya toplamak... Ve kendinizi maharetle idare etmeniz gereken bir alemde... ...tehlikelere karşı korumanız için sizi silahlandırmak ne büyük bir saadet dostum. Birkaç gece sizinle meşgul olmak suretiyle analık duygusunun müsaade ettiği zevkleri tattım. Bu mektubu cümle cümle yazarken kendi kendime ''O uyuyor, bense onu korumak için uyanık duruyorum.'' diyordum. Beni, devrimize hakim olan kanunlar ve töreler üzerinde düşünmeye sevk ettiğiniz günden bugüne geçen süre yakında dört ay olacak. Cemiyetlerin ilahi bir kuvvet tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı vücuda getirildiklerini bilmiyorum. Hangi istikamette geliştiklerini? Keza benim için muhakkak olan bir şey varsa o da bu cemiyetlerin mevcut olduklarıdır. Bu cemiyetlerin dışında yaşanacak yerde onları kabul ettiğiniz andan itibaren şartları da iyi diye kabul etmek mecburiyetindesiniz demektir. İşte yarın bu cemiyetlerle sizin aranızda bir nevi antlaşma imzalanacak. Bugünkü cemiyet acaba insana faydalı olmaktan çok onu istismar eden bir topluluk değil midir? Zannediyorum. Fakat insan kardan çok mükellefiyetle karşılaşır yahut elde ettiği kazanç kendisine pahalıya mal olursa bunlar fertten çok kanunları yapanları alakadar eden olaylardır. Kanaatimce her şeyde menfaatinize uygun olsun olmasın umumi kaideye uymanız gerekir. Bu prensip her ne kadar size basit görünürse de bunun tatbikati güçtür. Gerçekten bu prensip bir ağaca hayat vermek, yeşilliğini korumak, çiçeklerini açtırmak ve herkesin hoşuna giden o nefis meyvelerini olgunlaştırmak için onun gözle görünmeyecek kadar ince olan liflerine kadar nüfuz eden Usare'ye benzer. Bayan Morsoff'un sıkıntılarını ve üzüntülerini anlattığı mektubu şöyle devam eder. Aziz Felix, kanunların hepsi kitaplarda yazılı değildir. Zira törelerden de bir takım kanunlar meydana gelir. Hem... Bunların en önemli olanları en az bilinenleridir. Hareketinizi, sözlerinizi, dış hayatınızı, cemiyet hayatına atılmak yahut ikbale ulaşmak gibi olayları düzenleyen kanunları öğreten ne bir okul, ne bir kitap, ne de profesörler vardır. Bu gizli kanunlara itaat etmek hususunda kusur etmek, sosyal dünyaya hakim olmak değil, onun kölesi olmak demektir. Romanın gelişme bölümünde yer alan Bayan Morsoff'un Felix'e yazdığı bu muhteşem mektup, bir insanın ortaya koyabileceği en mantıklı ve akılcıl, aynı zamanda bir kalbin duyabileceği en hassas duygularla devam eter gider. Kocasıyla Mutlu Olamayan ona ihaneti hem dini inançlarından hem de insana saygı açısından kendine yakıştırmayan Bayan Morsov ve çocukluğunun bütün acılarını onun dizinde bir ana sevgisiyle karışık huzur içinde gideren Felix, çağlar boyunca insani sevgilere ve fedakarlıklara örnek olabilecek karakterlerdir. Fakat bütün bu gelişmelerin yanı sıra Bayan Morsov yaşadığı çelişkilerin, mücadelenin, ısraf ve zorlukların sonucunda hastalığa yakalanır. Bayan Morsov bu hastalığının ilerleyen zamanlarında Felix'e vasiyeti niteliğinde son bir mektup daha bırakır. Vadideki Zambak adlı eser, Felix'in nişanlısı Natali'ye roman boyunca mazisini ve geçmişte yaşadıklarını yazdığı mektupla başlar. Sonu ise, Natali'nin nişanlısı Felix'e, onun mazisiyle birlikte bütün bu olayları değerlendirerek, aşkı karşısında yaşadığı duygu, düşünce ve ortaya koyacağı tepkilerini anlatan bir mektupla biter. Hem bu inanılmaz mektubu, hem Kral 18. Louis döneminin yaşam tarzı ve özelliklerini... Bayan Morsov'un eşinin ve çocuklarının sonunu, Felix'in ilk gördüğünde Beyaz Zambak diye tarif ettiği Vadi ve Şato'dan ayrılıp ayrılmadığını bilmek, hem de Balzac'ın ünlü romanlarından biri olan Vadideki Zamba'yı okumak istemez misiniz? Bazak, Vadi'deki Zambak romanı için, Vadi'deki Zambak adlı eserde, Madame de aşkı arasında ola gelen o gizli savaş, belki herkesin bildiği o ünlü savaşlardan herhangi biri kadar büyüktür der. Evet, bu romanda kadın ve erkeğin sevgi, aşk ve dostluk karşısındaki duygularını, tutumlarını, bütün incelik ve zarafetiyle nasıl anlatılıp yorumlandığını, ve aynı zamanda da dünya edebiyatına okunması gereken roman mektupları olarak geçen bu eserin tamamını okumak artık size kalıyor. Hoşçakalın. Esen kalın.